Evet, Ramazan en iyi şekilde nasıl ihya edilir? Bunun cevabını sizden alalım hocam. Evet. Çok geniş bir soru. Süresi çok kısıtlı bir cevap vakti. Evet. Ama Biz kısaca ana hatlarıyla diyeyim. değinebilirsek. Öncelikle Ramazan ayı malum gündüzü oruçla geçirir. Bunda bir sıkıntı yok. Hı hı. Ama gecesi nasıl başlamalı Gecesi de ihya dediğimiz. İhya. Ne demek? O geceyi en uygun şekilde Allah'ın rızasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşnutluğuna uygun şekilde geçirmek ve değerlendirmektir. Birincisi değerlendirmenin teravihtir. Birinci şıkkı teravihtir. Her kardeşimiz ister oruç tutsun, isterse tutmasın. Teravih namazını, teravih namazını kılmalıdır, kılmaya gayret etmelidir. Camiye gidilmek imkanı olanlar, Cemaatle kılmak imkanı olan bay bayan herkes camide kılabilirler. Camiye gittik, camiye gittik, teravih kılıyoruz. 10. rekatı kıldık diyelim. Veyahut da işte 8'i kıldık veya 4'ü kıldık. Bir uyku, bir yorgunluk, bir halsizlik, bir baş dönmesi oluştu. Bırakıp çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz. Hiçbir sakınca yok. Bu konuda da kimsenin kimseyi ayıplamaya hakkı yok. Çünkü teravih namazının azı 2 rekattır. Namazı 2 rekattır. Hı hı. Çoğunluğu ise bizim Türkiye'deki şeye göre söyleyelim 20 rekattır. 20 rekat Bir kişi 2 rekat teravih namazı kıldığı vakitte ne yapmış olur? O geceyi ihya etmiş, değerlendirmiş olur. Ama 2 rekat kılan 2 rekat sevabı kazanır. 10 rekat kılan 10 rekat sevabı kazanır. Hepsi bir 20 rekat lakin. kılan da 20 rekatın sevabı ne yapar? Kazanır. Bu da ayrı bir konu. Demek ki birincisi taravih namazı kılmak. Camiye gidemedik. Camiye gidemediysek evde kılmalıyız. Evde kılmaya gayret etmeliyiz. Çok yorgunuz. Oturduğumuz yerde iki rekat taravih namazı kılarız. Arkasından da yatarız. Demek ki değerlendirmenin birinci şıkkı taravih namazıdır. Hı hı. İkincisi bu ay Kur'an ayıdır. Kur'an okumalıyız. Gücü yeten insanların tamamı bir hatim yapsınlar. İki yapsınlar, üç yapsınlar gücü yetmeyen hatim okumaya, okuyabildiği kadarını Kur'an'ın okusun. Okuyabildiği kadar ne yapsın? Kur'an-ı Kerim'i okusun. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine ne var? Onun cevabı var. Bu ayda, bu ayda rahmet ayı, mağfiret ayı ve cehennemden azat ayıdır. Allah'ın kelamını okuyarak, onun rızasını kazanmaktan daha güzel bir şey yoktur. Onun için de Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bugünkü mukabele ediyoruz ya, Hı hı. Cebrail Aleyhisselam'la mukabele sünneti ne yapmıştır? Burada başlamıştır. Dolayısıyla ya mukabeleye katılsınlar veyahut da evde kendi kendilerine Kur'an okusunlar. İki değerlendirilen mutlaka yapılması gerekenleri söylüyorum. Üçüncüsü değerli kardeşlerime ben şunu tavsiye ediyorum. Ramazan ayı infak ayıdır. İnfak. Ne demek infak? Kişi var olandan harcayacak. Malı olan malından verecek. Ilmi olan ilminden verecek. Gücü başka şekilde e, aklı imkanı olanlar başkalar danıştıkları vakitte ne yapacak? Akıl vererek yardımcı olacaktır. Dolayısıyla infakın en çok kullanıldığı yerde maldır. Fitreler verilecek, zekatlar verilecek ve sofralarımıza mutlak surette evlerimizde fakir ve fukara davet edilecektir. Evet. İftarlar Otellerde veriliyor, işte iftarlar evlerde veriliyor ama herkes çevresindeki insanları çağırıyor. Elbette bu güzel, buna karşı değilim ben. İsraf edilmediği müddetçe karşı değiliz ama o sofralara fakirler de çağrılmaz. Çünkü bir kişi bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlunun orucundan kazandığı kadar sevap kazanır. İftar ettirmekte. orucundan kazandığı kadar sevap kazanır. Bu ay mutlak surette dua ve tövbe ayıdır. Dualar çoğaltılacak. Taravih'te sahurda, sahur biliyorsunuz seher vaktinin olduğu bir vakittir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri kişi sahura kalktığında hemen abdestini alsın, iki rekat teheccüd kılsın, arkasından elini açsın. Ülkemizin selameti için, insanlarımızın selameti için, kalkınması için, kardeşliğin, barışın, hakim olması ve huzurun devamı için hem ülkemizde hem İslam aleminde dua etsin. Hem kendine hem Müslümanlara hem İslam aleminin tamamına dua etsin. Aynı zamanda tövbe ayı işlenilen hatalar varsa bu ayda hatalardan dolayı tövbe etsin. Bu ay kişinin kendini tedarik etme ayı ve işlemiş olduğu hatalardan da vazgeçme vazgeçme ve bunları telafi etme aydır. Ne demek bu? Üzerinde kul hakkı varsa kul haklarını da iade etsin tövben tövbenin bir şartı da kul haklarından sıyrılmaktır. Kul haklarından sıyrıl Şimdi kul hakkı deyince kardeşlerimiz çok yanılıyor bazıları. Sadece insan hakkı sanıyor. İnsanlar da kul. Çok af Hayvanlar da kul. Kuşlar da ağaçlar da kul. Hiçbirisinin hakkına ne yapmamalıyız? Girmemeliyiz. Kamu hakkı da kul hakkıdır. Evet. Devletin malına mülküne, şahısların malına mülküne, canına zarar vermekte nedir? Kul hakkı ihlalidir. Bunlardan dolayı da ne yapılmalı? Tövbe edilmeli ve bir daha Müslüman ne kamunun ne de fertlerin mallarına, canlarına, namuslarına el uzatmamalıdır. Uzatmışsa vermiş olduğu zarara hem telafi edecektir hem de hem de tövbe edip, gözyaşı döküp Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretlerinden affını dileyecektir. Çünkü kıyamete vardığı vakitte Kul hakkına helal etmediği müddetçe Allah Celle Velalâ Alla Hazretleri onu cennetine koymayabilir. Evet. Kısacası Ramazan'ı bu şekilde ihya etmeli, değerlendirmelidir. Müzik